Yedik su Suriçi'ne uzanacağız şimdi. Dün akşam e, oradaydık, oradan sesler e, getirdik. E, ondan onlara sunacağız sizlere. Yedik su Suriçi'nde yarısı yıkılan bostanlarda e, dün akşam yay yüz iftarı e, yapıldı. Silivri Kapı civarında da dün büyük bir yıkım e, gerçekleşmiş. Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nin rekreasyon projesi kapsamında Yedikule-Bergat kapı arasında Bizans'tan kalma bostanların yerine 85 dönümlük arazide süs havuzu olan Hı. parklar yapılacağını açıklamıştı Fatih Belediyesi dün de sabah saatlerinde iftarın akşama doğru yapılması planlandığı bostanlar bu dozerlerle tamamen dümdüz edilmiş. Biz dün akşam yayın sonrası oraya gittiğimizde de Tamamen e, ıslatılmış ve çamur içinde e, bırakılmış bir haldeydi evet. e, esasında olası. <gülüyor> evet biz de o yüzden o alanda değil dün sabah e, yıkılmış yok edilmiş bostan'da değil, onun biraz arkasında tapusu olduğu gerekçesiyle yıkılmamış bir bostan'da gerçekleşirdik hem iftarı hem ardından da basın açıklamasına ve forumu. <gülüyor> ee, bu aslında geçen hafta başlayan e, yıkımlarla birlikte bir araya gelmiş bir girişim var. Yedi kule bostanlarını korumak girişimi. Evet. Onların inisiyatifiyle başlatılmış bir çalışma. Ee, şimdi oradan inisiyatiften olan kişilerin de olduğu, aynı zamanda yedi kulelilerin e, farklı görüşlere sahip yedi kule sakinlerin olduğu e, kayıtları dinleteceğiz ama. Şimdi bir süredir bahsediyoruz. Önemli bir rapor var bugün bir yere de yayınlandı. Harvard Üniversitesi'nden tarih doktora öğrencisi ve bu inisiyatifin önemli halkalarından bir tanesi dün de epek o beş senedir neredeyse o Bostonlarda ve Bostoncuları da tanıyor. Bir anlamda test çalışması böyle bir sorunla karşılaştığı için hem Bostoncular adına tabi hem de o oranın araştırmasının engellenmesi adına da epek endişeliydi. Evet dün biz çamur içinde kaldığımızda hemen. Bütün bostancıları tanıdığı için Alexander e, Sopov arkadaki bostancı da gidip konuşup oraya gidecek yüzden fazla kişinin bir mekanı e, olmasını da sağladı. Ee, onun onların, yaptığı evet, bir araştırma. Bir araştırma. Kısaca bahsedelim. Evet, yanı sıra British Columbia Üniversitesi'nden antropoloji e, öğrencisi Eda Çakmakçı'nın da hazırladığı bir rapor bu. Bu rapor son dönemini anlatıyor aslında bostanların. 2013 yılı itibariyle ekilebilir bostan arazisi 60 dönüm. 40-50 senedir bu toprağı işleten bostancıların çoğu kastamonuluymuş ama kent bostancılığında sıkça iade ettikleri Hristo, Yene gibi ustalardan öğrendiklerini söylüyorlar. Suriçi ve Suri bostanlardan 300'e yakın insan istihdam e, sağlıyor bostan arazisinde senelik yaklaşık 10 ton, sürendeyindeki arazide ise yaklaşık 30 ton sebze çıkıyor. Birazdan yapılan konuşmalarda da duyacaksınız aslında. Oradaki insanların civardaki insanların çoğu bu bostanlardan besleniyor. 4 ton da meyve üretiliyor evet. ve pazarlara satılıyor. Civardaki Kocamızı Paşa, Fatih, Zeytinburnu ve Esenler pazarlarında satılıyor. Bu esasında büyük tahribat var şu anda görebildiğimiz kadarıyla. Yarın Belki devam ederiz bu konu hakkında Yedikule hakkında konuşmaya başka halkaları da var anladığımız kadarıyla evet. Yedikule'deki bu büyük yıkımın diyelim ama biz yerin, dün akşamki formu istersen gidelim gözde çünkü çok yani. da zamanımız evet. yok çok bir saate yakın sürdü oradan bir, birkaç dakika ancak aktarabileceğiz cesaret. Evet. 16 dakikalık bir kayıt yaklaşık olarak katılan herkesin olabildiğince sözünü vermeye çalıştık. Sadece kısaca kimlerin konuştuğunu sayayım sonra onlara bırakıyoruz sözü. Günan Günam Börekçi'yi duyacağız ilk olarak bu inisiyatiften, Şehir Üniversitesi'nden bir tarihçi. Ardından 7 Kule sakini ve orada park olmasını isteyenlerden Hatice Türkdoğan, yanı sıra 7 Kule'de yaşayan Sıla Tanilli ve Arp Bilici'yi duyacağız. Eee Boston işçisi Recepoğlu Osman Çelen ve Boston sahibi Mustafa Er Yılmaz'a kulak vereceğiz. Yanı sıra arkeolog Yiğit Ozar'ın söyledikleri de epey önemliydi. Fatih Belediyesi Meclis Gülay Yedekçi ve de CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur'a konak vereceğiz şimdi. Benim adım Günhan Börek'i. İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde Osmanlı Tarihçisiyim. Benimle beraber burada birçok arkadaşım var, meslektaşım var. Bu bostanlar gerçekten tarihi bostanlar. Biz bununla ilgili yaklaşık 12 gün. Gündür... Özellikle internet üzerinden çeşitli duyurular yapıyoruz, kamuoyuna ulaşmaya çalışıyoruz. Buranın biliyorsunuz gördüğünüz bir park projesi var şu anda. Bir bu park projesi bu bostanların üstünü moloz veya işte toprakla kapatıp tamamen tarihsel fonksiyonlarını öldürüyor. Biz diyoruz ki Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi olarak bu bostanlarla beraber bu park projesi çok rahat yapılabilir. Bu bostanlar sadece tarihi değeriyle değil bugün için de çok değerli. Dünyada gerçekten bu tipte sur içinde bulunan bostan kalmadı. Dünyada gerçekten inanılmaz bir değere sahibiz elimizin altında. Ve İstanbul'u İstanbul yapan şeylerden biri de bu. Şehir içindeki tarım alanları, bostanları. Şimdi ben sözü öncelikle... Ee, isterseniz size ben bırakayım han tamam, hanımefendiye. Tamam sorun ben söyleyeyim. Ee, sorun ben yok söyleyeyim. isminizi söyleyip sadece... Ben Hatice Türkdoğan Buyurun. burada 38 yıldır ikamet ediyorum. 38 yıldır aynı evde oturuyorum. Şu an yıkılmakta olan yani park yapılacak olan tam karşısında oturuyorum. Ve 38 yıldır burada biz neler yaşamıyoruz, neler yaşamadık. Ve hep belediyemizden park istemişik. Burada park yapın çünkü ben o zamandan beri burada ne kıvır ne mağrur tarlası hiçbir şey yok. Birkaç yerde bir iki yerde vardı. Kurban kesiliyordu, aman diyordu, kimse isyan etmedi, başıboş kalmış bir yerdi. Yani park olsun, yürüyüş yolumuz olsun, tamam, otel şeyler olsun, yer, park tefek olsun ama parkımız olsun. Biz olsun, olsun, olsun, olsun zaten bizim şey hakkımız değil mi bu? Bakın, benim diyor ki hanımefendi, şu yancı yerde park var ama ben 3 yaşında torunumu her gün oralara götürür mü? Mahallemiz çok çok böyle şey bir ailede, hepsi mağdur aileler hepsi mağdur. Öyle gidip de filan orada burada. Hani piknik yapacak alanın zevkini yaşayacak yani halkımız da... yok. Yok Neyse yani. Şey Bunu şey çok samimi söylüyorum. Çok sağ isterseniz İsterseniz Osman abiye söz vereyim. Çünkü Bostan'ın ev sahibi. Yani şimdi bu varsa biliriz böyle. Bu Bostan devredilme. Üç dört kişiye devredilme bu Bostan. Fakat benim arkadaşım bu. Bu Mustafa Er Yılmaz. Burayı aktar Döndere almış ama altı seneden beri burayı yiyor. Altı seneden beri burayı yiyor. Bu sefer buraya geldiler, gittiler belediyeler bizi çok kötü rahatsız ettiler. Beş altı kere geldiler günüz, sabah akşam. Oradan geliyor. Ben orada sövüz bağlıyorum. Ne bağlıyorsun? Yıkacağız buraya, gireceğiz diye. Şimdi gireceğiz dedi. Bir saat sonra gireceğiz dedi bana. Bir de ertesi gün yine geldi. Müteahhit. Müteahhit de geldi dedi ki, yarın giriyorum. Bir gün giriyorum. Üç kısım giriyorum dedi. Bugün de geldi orada. Baba hemen gireceğim dedi. Hemen girdi. Dün akşam yine hemen girdi orada. Dün akşam girdi. Ya etmen dedim ya bu, bu bu bir yeşilliktir. Bunu öğretmek zor. Ö -ö -ö şilik vermek yani yetiştirmek zor dedim ben. Öyle deyince bu Katolun müdürü tamam kardeşim dedi. Boynumu buktum dedi bana. Bu çekiyorum dedi. Yolunuz dedi saat ona kadar dedi. Saat ona kadar, kadar malı topla Gece ben ona kadar mal toplayabilir miyim burada? toplayamam haliyle. Kaç yıldır yapıyorsun? Zabağın de geldi, buradan koş, yukarı gel, gel, katoya, çek ye çek ye çek ye. Bunlar hep tamam. yıktırdı işte. <gülüyor> Müteahit bey, bugün öyle yaptı. Davut yıktırdı her tarafı. Şu anda hepsi gitti mi? Bütün arazi gitti mi? Bunu? Bütün dostan gitti mi? Gitti evet. Işte. Tamam. Gitti. Bu otumuz yer kaldı. Burada, burada tabulu yermiş buradan yaparsın. Tabuzu onun yıkamadı. Kaç yıldır yapıyorsunuz siz buraya? Buyrun kaç yılda bekliyorsunuz? Anlaşa 15-20 sene var ama ben, ben ekmiyorum hani hep devretme oradan devretmem. Gülay Yedekçi Arslan ee... benim adım. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Beleke Meclis Bu planlamanın başından beri içindeyim. Aynı zamanda yardımcı doçentin mimarlık alanında. Ee, şimdi herkesi dinlemeye gayret ediyoruz. Buradaki ee, yaşayan sakinleri de dinliyoruz. Az önce Hatice Hanımı da dinledik. Ee, ben aslında kendisinin söylediklerine de katılıyorum. Söyledikleri de doğru. Ama bir algıda hata olduğu kanaatindeyim. Şimdi olayın başından e, ne olduğunu bilerek devam etmek lazım. Şimdi öncelikle yeşil alan yani. imara açılmıştır. İmara açılan yeşil alana da yedi kule konakları yapılmıştır. Yedi kule konaklarının inşaatları bitmiş. Ve şu anda da 700 bin lira civarında değeri olan bir yapılaşma mevcuttur orada. Şimdi adı geçen bu bostanların yıkılıp yerine yapılması düşünülen rekreasyon alanı 9 dönümlük alandır. Ve 9 dönümlük alanda da yaklaşık olarak 40-50 milyon liralık masrafla Buraya bir rekreasyon alanı, kafe ve restoran yapılması planlanmaktan ve sanki o yedi kule konaklarının ön bahçesi düzenlenmek istenmektedir. Ve bu da oradaki konakların rantını arttıracaktır. Buradaki asıl amaç budur. Önce resmi doğru okumak lazımdır. Orada 700 bin lira eden yer bu rekreasyon alanı yani bunların ön bahçesi bittikten sonra 1,5 milyon lira ya da daha fazla edere sahip olacaktır. Şimdi burada önemli olan bir Osmanlı zamanından kalan bir zirai işlemin olması ve bir konseptin olmasıdır. Bir ev var havuz var, sulama sistemi var kuyusu var. Yani burada ileri düzey bir zirai teknoloji kullanılmış ve bir başka noktanın da altını çizmekte fayda var. 2011 yılının Ekim ayında aynı idarenin Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yaptığı ve yine bizim Fatih Belediyesi Meclisi'nden de oy birliğiyle geçirdiğimiz alan yönetim planı var. Tarihi yarımada alan yönetim planında altını çizerek söyledik. Hepimizde bahsettik. Bundan bahsediliyor ve bostanların mutlak surette korunmasından bahsediliyor. Ve o alan yönetim planı dediğimiz şey Tarihi Yarımada'nın yasası, anayasasıdır. Ve kendi hazırladıkları anayasaya şu anda ihanet ediyorlar. Çünkü bir rant söz konusu burada. Bu çok önemli. Yani önce fotoğrafa doğru bakalım. Peki şimdiki haliyle Hatice Hanım doğru mu söylüyor? Evet Hatice Hanım doğru söylüyor. Çünkü burada bir başıboşluk var. Kale dibine insanlar istediği gibi gayri ahlaki ya da gayri yasal işlemler yapıyor olabilirler. Ama bunun suçu yine yerel e, sistemdedir. Çünkü eğer mahalli idare burayı ışıklandırsa... Burada bir güvenlik önlemi alsa kimse bu işlemleri yapamaz. Zaten düşünün ki burası 40-50 milyon lira harcandı ve park oldu. Park olduktan sonra da size ışıklandırmazsanız ve başıboş bırakırsanız az önce anlattığınız her şey yine olur. Biz diyoruz ki Amerika'da ve Avrupa'da da çok sayıda örneğini gördüğümüz ve yaşadığımız ben kendim de gelecek mimarisi üzerine çalışıyorum. Gelecekteki bahçeleri de biz aynı şekilde yapmak istiyoruz. Nedir? Ee, i̇çinde bostanın değer aldığı, insanların işte marulunu topladığı, efendim bostandan domatesini alabildiği, ama halkın da kendine ait hissettiği, Hatice Hanım'ın da içine girebileceği bir yer e, dizayn edilebilir ve orası belediye eliyle temiz. Derli toplu bir yer haline getirilebilir ve halkın kullanımına açılabilir. yıllar, yüzlerce yıldır işlenen bir toprağa, belki dünyanın en verimli toprağı burası. Yok sayarak, yıkarak, üzerine moloz atarak bir başka bahçe yapmak doğru mudur? Siz bunu Bağcılar'da yapabilirsiniz. Siz bunu Gazi Osman Paşa'da da yapabilirsiniz, Beylik düzünde de. Burası tarihi yarım adadır. Burası yıllardır <gülüyor> terk edilip, ondan sonra planı yapıp <gülüyor> bu hale getirilmesi düşünülmüş olamaz park olduğunda inanın gelemeyeceğiz. Diye. Niye? Şuradaki bostanlardaki çalışanlar ve sahipleri bizim güvenliğimizde de sağlıyor. Ben bu yönüyle de düşünülmesini istiyorum. Sağ. Öyle anlatayım burada şimdi. Biraz daha ne söylemek isterseniz İçinizden ne Aşağı aşağıya koru. burası 60-70 yıldır bahçe. Ama ben 7-8 yıldır buranın üzerinde bahçıvanlık yapıyorum. Burada ne fuhuş gördüm, ne tecavüz gördüm, ne cinayet gördüm. E, 2008 yılında burayı bir yıkıma kalktı. Yine Fatih Belediyemiz oradan buradan çabalı gösterdi. Durdu, geçti, gitti. Tekrar ben burayı bir sene sonra yapmaya başladım. Büyükşehir benden bunun şu anda 20-30 milyar, 20 milyar geçkin buraya benim büyük e borcum var. Benim bir zamanda demedi ki büyükşehir sen buradan terk ettim, şu parayı ver devamlı bana liste gönderiyor Büyükşehir. Benim paramı buluver diye. Ben nereden bu parasını bunun bulacağım? Tam Ramazan'a güvendim, bu işi devam ettim. Bana bir sene önce desek ki ben burasını lazım, Büyükşehir veya Fatih Belediyesi hediyesi gelsek. Bize lazım burası, çık git. Dese ben çeker giderim. Şu anda benim Büyükşehir'e 20 milyardan fazla borcum var. Elhamın adli 60 milyar şu anda bu çevreme, işçilerime borcum var. Cebimde de 3-5 milyon bozotumu attım 3-5 milyon parayla geldim buraya. Yani bu çevre benden ne istiyor yani kendim bazı arkadaşlarımız var bu Yedigüle mahallesinde. Ne istiyorlar bilmiyorum. Benim bir yere zararım yok. Bura park olabilir. Hastane olabilir. Ne yapan yapar ama ben emektar bir kişiyim. Ziraatçı bir kişiyim. Bizi bu kadar ezmelerine hiç gerek yok. Yani biz hakkımızı bir yerde konuşamıyoruz bu kadar ezmenin hiç gerek yok yani. Tamam biz terk eder gideriz. Biz daha Çatalca'da gideriz, oraya da gider. Bir ekmeğimizin peşindeyiz. Biz okumamışık. Yani babalardan böyle görmüşük. Gariben gelmişik. Toz duman içinde bu vaziyette. Yani şu anda beni buraya resmen gömüyorlar yani. Ne tekimde gömdüler yani. Hükümete soracaksın o zaman. Tayyip'e nasıl oy verirsen? Ya ablacığım ben Tayyip'inden, CHP'sinden, birisinden değilim. Ben ekmek partisindenim, Ekmeğimin peşindeyim. Ben ekmeğimi peşindeyim. Yani köyden lastiğine geldim, hala lastiğine gözüyorum, ekmiğimin peşindeyim. değil. Bir tane ev aldım, dört tane çocuğum ellerinizden öper. Yani ona da büyük şehir el koydu. Şu anda perişan bir durumdayım yani. Bir aileyi veya bir gömmüş vaziyetler yani. Vallahi şeker hastası da oldum, tansiyon hastası da oldum. Kefaz etti bizi. Benim konuşacağım bu kadar. E, i̇smim Sılatanilli. Tanilli. Ee, anneannem Yedikuleli Samatyalı. Ben burada çok uzun yaşamadım fakat burayı iyi biliyorum. Çocukluğumdan beri buradaki bostanlardan <gülüyor> e, evimize alışveriş yapıyoruz. Ee, uzun zamandan beri, yani uzun zaman dediğim direnişin başından beri buraya gelip burada dolaşıyorum. Burada yapılan işlemleri takip ediyorum tek başıma da olsa. Ve buradaki bostanlarda çalışan ve ürünlerini bostanların önünde satan insanlarla muhabbet ediyorum. Bir tanesiyle olan konuşmam beni etkiledi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. E, kendisine de Bostan'ın kapatılacağıyla ilgili ne düşündüğünü sorduğumda e, biz devletten büyük değiliz dedi bana. Sonra da halk biliyor dedi. Orada şunu fark ettim. Aslında kendi kendine üçüncü bir kategori yaratmış oldu. yani Kendisini halk olarak görmüyor. Halk diye bir kişinin var olduğunu, bir grubun var olduğunu ve devlet diye de bir gücün var olduğunu kendisini de hiçbir gruba dahil etmeden konuştuğunu fark ettim. Yani aslında halk... Kendisinin halk olduğunun çok da idrakında değil gibi konuşuyordu. Ee, kendisine de şunu söyledim. Yani devrimler aslında e, isyanlı değil, bence itirazla ve yaratma azmiyle bir arada olduğu zaman ancak olabilir. Ve bu insanların yaratma azmi gerçekten çok güçlü. Bence sadece itiraz etmeleri gerekiyor doğru bir şekilde. Çünkü bu iki şey bir arada olduğu zaman ancak devrim olabilir. Her ne konuda olacaksa artık. Geçmiş örneklerdeki gibi, sorgun ormanlarında olduğu gibi, kaz dağlarında olduğu gibi isyan edildiği zaman, itiraz edildiği zaman doğru düzgün bir cevap alınabileceğini, o bölgeleri elletili, elletilmemenin de mümkün olabileceğini, örneklerini bu insanlara anlatarak geçmiş örneklerden e, feyz alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar ben İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Melda Onur, ikinci bölge milletvekiliyim. Dünyada kalmış şehir içerisindeki tek tarım alanı ne önemi var denemez çünkü bu ne kulelilerin karar verebileceği bir şey ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne meclisteki partilerin bu böyle olsun bitsin diye karar verebileceği bir şey. Bu bir kültürel miras bu bizim çocuklarımıza aktarmamız gereken bir şey. Yani biz bu buradan yok ettiğimiz zaman gelecek nesillerin haklarını gasp etmiş oluyoruz. Buraya yapılacak şey, bu zaten bostanları koruyarak da yapılır. Geç, geçmişe dönüp baktığınızda Osmanlı'da şimdi bostanlar, bunların bağlı oldukları vakıflar, o vakıflarda çeşitli öğrencilerin yetiştirilmeleri, bu bir şehir ekolojisi. Onun için biz bu şehir ekolojisini böyle oturduğumuz, ya burayı da atalım, buraya da bir tane bir şey yapalım diyemeyiz. Böyle bir sahipliğimiz yok, hiçbirimizin mülkü değildi. Bu, bu İstanbul'un tarihi, kültürel mirası. Onun için... Ben şuna söz veriyorum. Bu olayın takipçisi olacağım. Merhaba arkadaşlar. Ben Tozar, ben arkeologum. Burada herkes konuştu. Yani bu kent için son derece önemli bir kültürel değer olan bu bostanların işte yıkılmadan burada bir park yapılabileceğini, kimsenin parka karşı olmadığını söyledi. Bence de öyle elbet. Ama bunun yani bu parkın nasıl yapılacağı, yöntemler önemli. Mesela biz buraya geçen hafta sonu geldiğimizde Fatih Belediyesi'nin hemen şu UNESCO Dünya Mirası olan alanda, surların dibinde kepçelerle kazı yaptığını gördük. Bir metre kadar seviyeymişler. Son derece önemli arkeolojik dolgularda. Elbette ki bu böyle bir yöntemle olmaz. Maalesef Fatih Belediyesi bunu her zaman yapıyor. Yani günümüzde başka belediyeler, başka kentlerde de çok yapılmaya başlandı. Asıl hani bilimsel yöntemlerle işte mahallenin değerlerini de dikkate alarak yapılacak projelere karşı olmayacağız elbette. Ben şunu söylemek istiyorum. Adım Alt 39 yaşındayım. 1980'den beri burada yaşıyorum. Arka sokakta. Şu anda bostan dediğimiz yer gördüğümüz tüm şu alan. Şuradaki halısa arkasındaki binalardı. Bunlar son 10-15 yılda 99 depreminden hemen sonra yavaş yavaş binalaşmaya başladı. Bunun sonucunda en son başımıza giren, az önce tartışan kule konakları ortaya çıktı. Ee, bostan üzerine. Öneriden ziyade bir tek şunu söylemek istiyorum. Üç hafta önce annem şuradaki bostandan otu aldı. İçine açtınız, içinden böcek çıktı. Ve o kadar mutlu oldum ki. Çünkü böyle böcek bir ya fiyatı 1 lira burada. Gidip organik marketten aldığınızda bunun tanesi 10 liraya geliyor. 5 lira yani 3-4 kat fiyatımız. Şimdi bunu buraya park yapalım bilmem ne yapalım deyince aradaki bu korkunç geçişi görmüyoruz. <gülüyor> ee, nasıl bir organizasyon yapılır ama toplu halde bir şey yapılırsa eminim ses getirecektir. Yani Twitter'lar, Facebook'lar bunun için var şu anda. Ee, tek sorun bence Yedikule muhafazakar bir semttir. Mahalle düzeni vardır. Herkes birbirini tanır. Burada insanlar uzun süre otururlar. Yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Burada bir eylem yapıldığı zaman mahalleden bir tepki gelecektir. Bunu kırmanın bir yolu aklına gelen, burada bir yedikure spor A, merkezi, kültür merkezi var. Yani orasıyla bir şekilde ültübata geçilirse daha kolay bir eylem yapılacağına inanıyorum. Diğer taraftan burada yapılacak her türlü eylem az önceki tartışmaları getirecektir. Biz park istiyoruz, siz ne istiyorsunuz? O yüzden halkı <Gülüşmeler> biraz katmak lazım. Yani. A,